Bismillahirrahmanirrahim Allah Suresi Kur'an'dan ilk nazil olan sure budur Allah ve teala bu surenin faziletiyle bizleri de faziletle kutsun Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden beşe kadar Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı tıhtılaşmış kandan yarattı. O, Rabbin nihayetsiz kerem sahibidir ki o kalemle öğretti insana bilmediğini öğretmiştir. Ayşe annemiz der ki: Ali sallallahu aleyhi ve sellem'e gelen ilk vahiy uyku halinde görülen sadık rüya şeklindeydi. Hangi rüyayı görürse mutlaka gün aydınlığı gibi çıkardı. Sonra ona yalnızlık hoş gösterildi. Hira dağına gelip orada pek çok gece ibadete koyuluyordu. Bunun için de azı kalırdı. Sonra Hz. Hatice'nin yanına gelir ve yine azını alır giderdi. Nihayet Hira mağarasındayken gerçek aniden ona geldi melek oradayken gelip oku aleyhissalatü vesselam ben okuma bilmem dedim melek takadı kesilinceye kadar onu sıktı bıraktı ve oku dedi ben okuyamam ki dedim sonra ikinci kez beni sıktı takaptan kesildim sonra bırakıp oku ben okuyamam dedim bunun üzerine üçüncü kez sıkıp takadını kesti. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Bu ayeti insana bilmediğini öğretmiştir. Kavlüne kadar okudu. Aleyhisselatü vesselam boyun ve omuz arasındaki etleri titreyerek dönüp Hatice'nin yanına geldi. Ve beni örtün, beni örtün dedi. Korkusu ve titremesi gidinceye kadar örttüler. Sonra dedi ki ey Hatice bana ne oluyor? Ve olanları Hazret Hatice anlattı. Kendimden endişeleniyorum dedi. Hazret Ayşe ona hayır asla seni asla dedi. Seni muştularım. Allah'ın dolusu ki Allah seni hiçbir zaman mahcup etmez. Çünkü sen akrabaya gider gelirsin. Sözün doğru Sıkıntıya katlanırsın, misafire ikram eder, haktan gelen musibetlere dayanırsın dedi. Sonra Hatice onu, Varaka İbni Nevfel, İbni Esed, İbni Abduruzda, İbni Kusay'ın yanına getirdi. Varaka, Hz. Hatice'nin amcasının oğluydu. Cahiliyet devrinde Hristiyan olmuş ve Arapça yazılı yazıbelen bir kişiydi. Arapça İncil'den Allah'ın dilediği kadarını yazmış ve sonra gözü görmez bir ihtiyar olmuştu. Hazreti Hatice amcazadem kardeşimin oğlunun başına gelenleri dinle dedi. Varaka yeğenim gördüm deyince aleyhissalatü vesselam gördüğü şeyleri ona bildirdi. Varaka bu Musa'ya namusu ekberdir, cibrildir dedi ne olurdu keşke ben genç bir delikanlı olaydım da Allah seni kavminin arasından çıkarırken yaşasaydım aleyhissalatü vesselam o beni kavmine karşı mı çıkaracak varaka evet sana gelen kimse kime gelmişse mutlaka o kavmine karşı çıkarmıştır. eğer ben senin günlerine erişirsem sana kuvvetli celeste ve yardım ederim ne var ki Varaka fazla durmadan vefat etti. Bir süre vahiy kesildi. Nihayet ve Vesselam derin bir üzüntüye düştü. Pek çok kere sabahleyin kalkıp kendisini dağların tepesinden fırlatmak istedi. Ne zaman kendini atmak üzere dağın tepesine çıksa, Zibril ona görünüp, Ey Muhammed muhakkak sen Allah'ın gerçek Resulusun. Bu haber onun ızdırabını dindiriyor gönlü huzur buluyor ve geri dönüyordu. Bir seferinde vahiy uzun süre kesilince aynı şekilde sabahleyin evden çıktı. Dağın zirvesine ulaşınca Cibril görünerek ona aynı şekilde söyledi. Bunu müslümde bulabilirsiniz. 6'dan 19'a kadar hayır insan azgınlık eder. Kendini Mustani gördüğü için. Dönüş şüphesiz ki ancak Rabb'ınadır. O yasaklayanı gördün mü? Bir kulu namaz kılarken. Gördün mü? Ya o kul doğru yoldaysa veya takvayı emrettiyse. Gördün mü? Ya yalan saydı ve yüz çevirdiyse. Bilmez mi ki Allah gerçekten görmektedir. Ama bundan vazgeçmezse andolsun ki onu alnından tutup sürükleriz. Yalancı, günahkar alnından. Öyleyse topluluğunu çağırsın, dursun biz de zebanleri çağırırız. Sakın sen ona uyma, secde et ve yaklaş. Evet. Rabbimiz Fahamuhu ve Teala insanın sevinç, azgınlık, şımarıklık ve isyan içinde bulunduğumuz ve kendisini zenginleştirip çok mal sahibi olunca bu niteliklerine büyündüğünü, sonra da azdığını, Rabbının huzurundan döndüğünü söylüyor. Ve çağır olarak Rabbımız Panuhu veyahya, Rabbına yönel, ona secde et ona yaklaş, ondan kork ki kurtuluşa eresin buyuruyor. Allah bizleri Nasihat dünyanın adını illet. Alhamdulillah